Bir anda değişir bu yer küsüne yükseliyoruz. ŞENOL Gün bayrak fırıldanır Ankara sebahalarında ŞENOL ve Günaydın. Sevgili gece, sevgili dinleyici de Şenal ve Günaydın. Hava buz. Biz de burada donuyoruz. Hava ne dedin? Şöyle en baştan başlamasaydık ya. Hay hay. Ne dedişin? Şey? Şey daha ben bir şey söyledim ya. Bir şey söyledim. Hani yani konuşmaya daha yeni başladık. olun da kaçırmış olmanızın imkanı yok ya. Ya ya ya kaçırmış şey. Ama işte ben şey kaçıyor Ne dedin? Günaydın dedim şey Başka hiçbir şey. Yok. Bir de gökyüzünde yükseliyoruz falan filan dedim. Hayır orada başka bir şey demiştin. Günaydın Valla yemin ederim başka bir şey yok şey Bey Ya günaydın dedim. İşte e, Şerol Gün Bayrakla birlikteyiz dedim. Siz başladınız. Hava buz dediniz, ben de donuyoruz dedim, o kadar. He, işte o. Ne? O, oradaki espirin. Donmuyor mu Şenol Bey? Lütfen ya hemen tartışmayalım yani en başta. Hayır, Şevki'ye geliyorum. Çok güzel bir kafiye yakalandı, onu değerlendirmiştim ben. Neydi yani? Nasıl? Sen niye korkuyorsun ya? Ne bileyim ben şimdi yeni bir tartışma çıkacak, başka bir şey konuşamayacağız ya korkuyorum. Hayır hayır, o açıdan korkmaya gerek yok. Ben size bir not almak istedim. Ben derim hava buz. Sen derim donuyoruz değil mi? Bunu yanlışlaşmayayım. Ne, neyi yazıyorsunuz ki? Bunda çok güzel bir sözü. Hava buz. Donuyoruz. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz. geliyor. Bak bunlar hep kafiyeli. Evet fark ettim Şahabey. Yani bak bir dakika. Hava buz. Donuyoruz. Gidiyoruz. Geliyoruz. Yapıyoruz, ediyoruz, yiyoruz. Ne yedim? Yemek diyoruz. Ne diyoruz? Bak, bunlar hep kalp ilçevgeye gel. Anladık Şeral Bey. Yee, yeah, işte böyle. Şarkı dediğim böyle yaşayacak sevgiye gel. Şimdi şarkı mı yazdınız siz? Şarkının ilk doktora gel. Burada da senin de katkın var. Yarın öbür gün şarkı patladı önüne ben de Keyifli bir sohbet sırasında. Bir arkadaşımla. Şimdi aramız iyi değil kendisiyle diye anlatacağım. Niye öyle anlatıyorsun? Bilmiyorum belki de iyi olur. Oh, Sen de bağlayacağım ki lan. <gülüyor> <gülüyor> Güldüyseniz Şenol Bey yeterince başlayalım. Evet, Şenol Bey sizlere de günaydın diyoruz, hava buz dönüyoruz diye. <gülüyor> diyerek bir kez daha bir kahkahamızı atıyoruz, hava buz dönüyoruz. <gülüyor> Şenol Bey günaydın bir kez daha. Günaydın diyoruz, hava buz evet, Şenol Bey'in bombaları bilir mi patlatırım yoksa... Hepsini erteliyelim mi? Nasıl? Bir, bir tanesi, ya yani şimdi bombaları birer birer patlatalım. Ne sordunuz siz? Bir daha ben kaçırdım. Çünkü kendini itiraz etmeye programlamışsın. Ne alakası var ya? Ne alakasının neyle alakası var? Özür dilerim. Ya yeah, özür dilerim. Bombaları bir tek tek patlayacağım, bir. Birincisi, buyurun. Yeni yılda ne yapıyorsun? İşte bu bomba mı Şeral Bey? Bomba mı şimdi bu? Şark birbirine sorduğu soru. Eee bomba değilsin ne? Soru bu ya bomba bu değil ki. E, soru bu değil. Peki ilk bomba mı patladı. Patladı? Ne patladı ya? Patlayan bir şey yok ki bomba... Şeral Bey günaydın tekrar. Şey ne sinir şey? ya? Ne sinirden sinir falan diye Şeral Bey? Ben hani istiyorum böyle uzun uzun bir konu konuşuyorsun diye. Uzun uzun ne konuşuyorsun? Herhangi bir konuyu derinlemesine burada masaya yatıralım. Hangi masaya? Nasıl hangi? Şenin önünde masaya mı var? Benim önünde işte bu e, mikser var. Benim önünde de aerokopterinin kumanda masası var. Ne hangisine yatıraçız? Buraya yatırsa oran buran acır burda abire kollar düğmeler falan var. Bir de milyarlık masaya ben niye yatırayım şeri? Beni niye yatırıyorsunuz ya konuyu zaten orada yani şey, lafın gelişi diyorum. Lafın gelişi öyle laflar orada gelir, buraya gelir. Her seferinde bir bagaj <gülüyor> diye nereden geldiceği orada bir eşbir patlamış. Bir Eşbir patladı falan yok. General Bey ben tekrar günaydın diyorum. Niye niye diyorum bunu da? Çünkü hani günaydın dedikten sonra belki yeni bir konu başlar şu dakikaya kadar ki anlamsız konuşma bir tarafta kalır diye. evet sevgeli bir yılbaşında ne yapıyorsunuz diye söylüyorum ve espriyle patlatıyorum patlatın buyurun şu, bütün yıl ne yaptıysak yılbaşında da onu, esprimiz bu <gülüyor> <gülüyor> evet bu güzel espriye de güldük Tam anlamadan güldük Şahab an Bey gerçi. E olsun, tam anlarız, az ama güldük mü? Güldük, zorlanarak da güldük. Zorlanarak bu arada. Şevkile Gecim sana esprilerimi yapmak istiyorum. Şahab Bey buyurun hepsini dinleme lazım. Niye? Nasıl niye? İşte niye? Dinleyelim esprilerini şimdi biz yerine gelsin diye. He, peki gazeteler falan? Gazeteler şey, yani vaktimiz Gelmedi Gelmediler değil mi? Nasılแก gel Gelmedi Demir Fahri ile Oktay Gelmedi evet. Onlar istediği kadar konuş, değil mi? Ha, öyle değerlendirmeyeceksin. Onlar gelmese de gel gelse de, gelmese de biz zaten koyuyoruz. geldikleri zaman Şener Bey tamam. Şener Bey sus. Şener Bey yaman yaman konuşma diyorsun. Aa öyle şeyler öyle evet, evet. Ama gelmedikleri zaman da Şenol Bey konuş. Şenol Bey senden başka kimsem yok. Şenol Bey sana muhtaçım. Şenol Bey ne yapıyoruz? Hava buz dönüyoruz. Sevgili Ege patlat kakayı. Ege? Efendim Şenol. Patlat. <gülüyor> evet. Bu ikinci espirimize güldüğümüze göre gelelim üçüncü babamıza. Bomba Kaç bomba var Şenal Bey? 6-7 tane bomba var 3 tane alalım Ama gelmeyecek adamlar Gelmeyecek diye yani şimdi sabah sabah öyle Kaç tane bomba kaldırabiliriz ki? Ama şimdi en gençim Şevge'ye en az bir 4-5 bombayı patlatsaydık 3 tane, tane bomba patlatalım Şenal Bey 3 tane ne bombası olacak? Ne bileyim siz patlatıyorsunuz bombayı ya Bomba diye bir şey de yok zaten Patlayan bir şey yok ortada Yürüyorsun ama gibi Hangi katır gibi ya? Bilmiyorum hangi katır ama genel bir katır şeyi var yani gülüşünde. Hayır böyle bir ha ha ha diye güldün. O da zorlama yani siz ayıp olmasın diye. Ayıp ayıp. şey gülmüyor musun? İyi bir bir defa daha gülecek halim var Şenol Bey. Tamam o zaman son bombamışı. Kuşuna bakmayın. Bu dışarıda yine üç bombamız var. Onlar da bomba değil zaten. Niye sen şimdiki konuya şey yapıyorsun? Tamam iyi bomba Şenol Bey. Bomba tamam Bomba. Evet. Yıllığımızın başına ne keserek giriyoruz? Kurban bayramı ile ilgili bir konuya mı girdik Şahen Hayır, ne keserek giriyoruz? Bilmiyorum Şahen Bey. Tahmin et. Deve mi? Hayır. Şimdi burada ben büyük ve küçük baş hayvanları mı sayayım Şahen Şey, bana ne? Nasıl Koç mu? Hayır. Dana mı? Hayır. İnek mi? Hayır. Deve mi? Onu saydı. Dana mı? Hayır, o da değil. Kuzu mu? Hayır. Tavuk mu? Hayır. Ördek mi? Hayır. <gülüyor> Çok sevkliymiş. <gülüyor> ne sevkli? Şey, anlamadım. Ne kesiyorsunuz? Söz kesiyoruz. Şeral Bey'in ne alakası var? Yeeeeyy yeah, ver. Bu ne? Söyle Şenolgün Mayrağım başı bağlı oğlum öyle istediğin saatte beni arayamazsın bunu da veririm de vereyim. Akın nasıl söz kesiyorsunuz ya? Yani? Yee yeah, işte böyle söz kesiyoruz gir şarkıyı. Bir dakika ne, ne şarkısına giriyoruz ya bir konuya anayım ben. efendim ben dedim sana ben de daha bombalar patlatayım dedim 3 bomba yeter Ama şimdi tam bombanın ne? Da... Bomba mı bu şimdi bu, bu, bu bomba mı? Hani bu, bu yani biraz şaşırtıcı bir ama bunun bir derinlemesine konuşayım. Niye üstüne bak bir şey yapıyorum. Niye şimdi gıcıklık yapıyorsunuz? Gıcık mı? Gıcık mı? Canın sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kapat beni şimdi artık. Ama bir şey tam ne? Eee orada meraklıysan yerden ararsın. Ay yerden aramaz, yerden alamaz, hiç aramazsın oğlum. Bana da benim başım bağlı, benim olayım belli. Beş sana muhtaç derim ki şey bana <gülüyor> <gülüyor> muhtaçtır. Günaydın. Günay aydın ay, dın dın Günay ay ay aydın 103.4 Radyo Tülesi'ne zım sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi Sevgili dinleyiciler kendi kendimize bakacağız Kendi kendimize yorumlayacağız Ondan sonra da bu fikirlere kapılıyorum diye başka fikirlere gideceğiz Oktayla Fahir'dan haber alınamıyor Birinin telefonuna hiç ulaşılamıyor, diğerinin telefonuna ulaşılabiliyor, kendisine ulaşılamıyor. Olsun olan biten belli gazetelerde. Hürriyet gazetesiyle başlayalım ne olmuş ne bitmiş, şöyle bir göz atalım. İlk sayfalardaki haberlere e, girelim. Çok değişik tatsız tatsız haberler. Biz daha çok hayatımızı sinsi sinsi değiştiren haberleri yakalayarak onların üstüne gidelim ki yarın öbür gün karşımıza daha büyük olaylar olarak geldiklerinde şaşkını düşmeyelim. Uzun yaşam gene hafızayı koruyor. Bazı insanların diğerlerinden çok yaşayarak 90'lı yaşları görmesini sağlayan uzun yaşam geninin aynı zamanda hafıza kaybını önlediği ve muhakeme yeteneğini de koruduğu anlaşılmış sevgili dinleyiciler. Bu aralar benim muzdarip olduğum şeylerden bir tanesi bu. Bazı kelimeleri unutmaya başladım artık. Yaşlanma ile ilgili bir şey mi yoksa Yorgunlukla ilgili bir şey bilmiyorum. Bir takım havalı hapları kullanarak da size şey yapmak istemiyorum. Bununla mücadele etmek istemiyorum. Çünkü o havalı hapların arasında başka bir hap verirlerse hafazan Allah ondan sonra bambaşka bir dünyada çok daha değişik kelimeler hatırlayarak karşınıza çıkabilirim şimdi New York'taki Albert Einstein Tıp Kolejine bağlı yaşlanma araştırmaları enstitüsünün yöneticisi Doktor Nir Barzilay tarafından yapılan ve Amerikan Nöroloji Akademisi yayın organı nörolojide yayınlanan çalışmaya göre uzun yaşam geni kandaki kolesterol parçacıklarının normalden daha fazla büyümesini sağlıyormuş şimdi biz bunu bu gen olmasa da artık bir şekilde ayarlamalarımızı yapacağız bunu oturtacağız vücudumuzda yani bazı şeyleri unutmamak için şimdi şöyle bir şey var yaşlanmayla beraber gelen bir unutma olduğunu hepimiz biliyoruz tabii ki o unutmanın e, bugün bu bilimsel olarak belki kanıtlanmamıştır üstünde bir çalışma yapılmamıştır ama bir noktadan sonra kelimeleri unutmak yüzleri isimleri unutmak telefon numaralarını unutmakla başlayan unutmanın bir noktadan sonra yaşamak gerektiğini de unutturduğunu düşünüyorum ben. Yani bir noktaya geliyorsun. O gelenler artık ama adam sen diye çalışmaya başlıyorlar. Hadi tamam kolumuzu kaldırıyor. Ha gel kolumuzu kaldırıyor. 70 yıldır kol kaldırıyoruz, kol indiriyoruz diye böyle bazı otomatik hareketlerimiz vücut için sıkıcılaşmaya başlıyor. E belli bir yaştan sonra da enteresan hareketler, yeni hareketler yaparsa bu sefer sağdan soldan laf geliyor onu da yapamıyorsun. Uzun yaşamın yolu vücudu habire şaşırtmak. Yeni sürprizlerle onun karşısına çıkmak. E tamam çekiniyorsun. Bu da haklı bir şey. Bir yerden sonra da artık genler, organlar, bütün hücreler otomatiğe bağlıyor. Şöyle yapalım böyle. Arada tabii yaşlanmanın etkisiyle bazı hücreler de bize ayrılan sürenin sonuna geldik diye ölmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş sahneden çekiliyorlar. Yenisi gel. Aman ne uğraşınca. Yeni hücreyle ne uğraşınca boşver işte geldiği gibi gitsin tamam 15 taneydi. 13'e düştü. Iyi i̇dare ederiz falan diyerek bu rakamları da atıyor tabi ee, devam ediyorlar yollarına. İşte uzun yaşamın sırrı da bu unutmayı ortadan kaldırıyor unutma dedi şöyle bir unutma olabilir bugün ben ne yapacaktım ne yapacağım ha yaşayacaktım doğru diyerek işlerine koyuluyorlar e, organlarımız ama işte unutma vücudun her yerine sirayet edince bir nokta daha. Şöyle bir şey oluyor ne yapacaktım ya ne, ne, ne yapacak bir dakika ya bir şey yapacaktım dün yapmıştık aynısını dur ya bir dakika dur dur dur falan derken o durma anı uzun bir kova oluyor. Ama boşver unuttum dediğin diyor orada düz bir çizgi oluyor ve e, bundan Nanay kente giden roketlerde yerimizi almış oluyoruz. 75-85 yaşları arasındaki kimseleri kapsayan 124 kişilik ikinci ha, bir dakika. Ekibi uzun yaşam geninin bulunduğu deneklerin zihin fonksiyonlarını diğerlerine nazaran iki misli daha kuvvetli olduğunu söylüyor. 75-85 yaşlarında kimseleri kapsayan 124 kişilik ikinci grupta takarladıkları çalışmada da aynı sonuca vardıklarını belirtiyor. İleri yaşlara kadar yaşayan ve sağlıklı kalan kimsenin şimdiye kadar yeterince araştırılmadığını söyleyen doktor. Çünkü adamlar zaten uzun yaşıyor ya. Hep şey diyoruz ya yani, Ama sonra araştırır, sonra araştırırız ama yani tabi uzun yaşıyorlar ama o da bir yere kadar. İşte bunu şey yapamadılar. Bugüne kadar bilim adamları e, fark edemediler. Bundan sonra e, umuyoruz erken yaşta hemen araştırmalar yapılır. Ben istiyorum ki böyle böyle 30-35 yaşlarındaki adamları araştırsınlar. Onun da ne kadar yaşayacağı belli değil. Şimdi araştır araştır haftalarca bir noktadan sonra bu yok uzun yaşamayacakmış bu, bu boşuna araştırdık falan diye e, tatsızlıklar da çıkabilir. Turizm 7 yıldır ilk kez küçüldü. Yeni yıla deve kriziyle giriyoruz bir haberi var. Turizm gelirleri. düş Bu soğuk havada nasıl turizmi düşüneceğiz? İşte kayak yapanlar falan var da o da çok böyle yaygın bir şey değil. Onlar belki bekliyorlardır hakikaten kar yağsın artık kayaklarımızı takalım falan diye. Güzel eğlenceli bir şey ama o karın üstünde kaymaktan başka da yapılacak bir şey yok yani. Donuyorsun onun dışında. Hani kayarken eğlenceli. Biliyorum kayakçılar da aynı şeyi yaşıyorlar mı? Kaydık bitti ondan sonra yine donma başlıyor o heyecan dağıldıktan sonra ama denize girmek falan öyle mi? O çok güzel bir şey. Hem sıcacık hem güzel. Hem öyle mısır falan yiyebilirsin deniz kıyısında midye yiyebilirsin. Bunlar her zaman eğlenceli. Çantadan çıktılar. Kediler var fotoğrafta çok rahat bir şekilde yarın öbür gün e, size e-mail olarak gelebilecek sevimlilikte kediler fotoğrafta gördüğünüz bu küçücük sevimli yaratıklar İstanbul Atatürk Havaalanı'nda iki küçük el bagajından çıktı 3, 6, 7 9, 10 tane kedi var çocuk bezler arasında uyutulup sıkış tepiş konulmuşlardı 23 taneymiş bunlar ben 10'unu sayabilmişim hepsi birbirinden şerinde bunlar kaçak olarak geliyorlarmış Ukraynalı kurye bu kez kaçıramadı Arkadaşlar şimdi hayvan sevgisi de burada olanı seviyor. Niye oradan getirtip seviyorsun? Bir de nasıl seviyor sıkış tepiş hayvanlara? Sihirbazlar da öyle yapıyormuş. Geçenlerde belgeselde izledim. Özellikle bu ördek ve kuşların şapkadan çıkmasının nedeni bunların biraz esnek hayvanlar olmasıymış. Sağını solunu iyice büküp büküp şapkanın içinde koyuyoruz. Ondan sonra Hera! diye çıkarıyor Şapkadan çıkarma ya. Yani ördeği de var Başka şey çıkar. Ördeklerine pabuç çıkar mesela. Ona da güleriz biz. güler illa ördek. Valla ördeğe mi gidiyoruz orada? Numaraya gidiyoruz. Neyse şöyle bir bakalım. Gençleştirme salonu. Japonya'da sadece yaşlı köpekleri özel yeni bir aqua Aquafines grubu hizmet vermeye başladı. El Perro adlı kulübe getirilen yaşlı köpeklerin üzerine titrenerek bakımları yapılıyor. Ne güzel. Vitaminlerle vücutları daha sağlıklı bir hale kavuşturuluyor. Gençleştirme kulübünde ayrıca köpekleri aromaterapi ve da uygulanır. Bu acaba köpeklerde hayvanlarda bunama var mı? Çok büyük bir e, zeka şovu yapmadıkları için bunu fark etmiyoruz da belki köpekler de bunuyordur bir yerden sonra. Yani şimdi Rex oğlum bunu getir dediğinde Köpeğe çomağa atıyorsun o gidiyor falan çomağı buluyor sonra ben bunu ne yapacaktım diye böyle boş boş bakarak geri dönüyor mu olmadık insana havlıyor mu yaşlı köpekler daha çok ısırıyor mu bilmiyorum köpek sahipleri bunu hiç gözlemlemişler midir falan. O köpeklerin de belki bunama durumu vardır yani geldiğince boş bakan otur deyince pati ver diyorsun mesela bilmiyorum ama bir yaştan sonra da zaten pati verildiğinde el öptürmeyi falan bekler köpekler. Biz de saygıda kusur etmeyelim Bakalım Hürriyet gazetesinde başka Ne şeyler var Proje benim savaşı varmış Mecliste Efendim Şöyle bir hızlı hızlı Geçtik Hürriyet gazetesini Geride bırak. En güzel e, Bir kaba etli <gülüyor> Kaba et deyince dedik, Sohbet da Scarlett e, Johansson en güzel kaba etli kadın seçilmiş. Bunu da utanmadan nasıl bir oylama oluyorsa artık. İngiltere'de yapılan bir oylamada insanlar sabahın köründe oy kullanmak için böyle bir şey mi oluyor böyle... Nasıl bir oynamadır bu oy pusulalarında çeşitli kaba etler var. Onların arkasına evet diye damga mı vuruyorsun? Bu diye. Artık o kabinlere girince nasıl oylamalar sırasında coşuluyorlar onu da bilmiyorum da oylamalar yapılmış. En güzel kaba etli Scarlett Johansson seçilmiş. Onun dışında Hugh Jackman ve Christian Bale oynadığı Prestige adlı film. Ne olmuş? 25 Empire tarafından yılın en iyi 25 filmi arasında 6. sırada gösterilmiş kokpitte kahve keyfi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin C47 Dakota modeli 59 yaşındaki paraşütçü uçağa kafeterya oldu E nasıl gideceğiz ona havadan mı paraşütle mi yerdeyken yerdeyken gidince ne esprisi var onu da anlamıyor uçak şeklinde kafe yaptık gemi şeklinde restoran eee ne yaptın yani Kendimize hakim oluyoruz. Biraz şarkı dinleyelim. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam edelim. Şu Razor Light'ın Amerika şarkısı. Sabah sabah rahat bir şarkı. Güzel güzel dinleyelim. Keyfimizi bulalım. Ondan sonra bir iki gazeteye daha bakacağız. Ama dediğim gibi önce şu Razor Light'ın şarkısını dinleyelim. Sonra bir sabah gazetesi olsun, vatan gazetesi olsun. Neyse halimiz çıksın faalemiz. Günaydın. Günay Günaydın Günaydın ay, ay dın, dın, dın. günay ay, ay Radyo sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Elimde Sabah gazetesi var. Sabah gazetesinin sür manşetinde en zengin 100 Türk Forbes dergisi Türkiye eee yolunda 100 Türk'ün listesine, en zengin 100 Türk'ün listesini yayınlamışlar. Geçen yıl 20 olan milyarder sayısı 26'ya çıkmış. Çok güzel 27 yeni zengin listeye girmiş. Hüsnü Özge'nin geçen yılın 7.siydi. Finans Bankası hattı zirveye oturdu. Mehmet Emin Kara Mehmet, Türk senin patronun ikinci oldu ve Şevket Sabancı Akbank yöneticisi geçen yılın onuncusuydı. Bu yıl üçüncü olmuş. Ee, şimdi burada birkaç tane isim var. Bunlar arasında bizi dinleyenler varsa hemen beni aramasını istiyorum. Ee, Üstte Özgen Kara, Kara Mehmet, Şevket Sabancı, Erol Sabancı, Şarık Tara. Ahmet Zorlu, Aydın Doğan, Turgay Ciner, Semaat Arser, Rahmi Koç. Bu ilk 10 arasında bizi dinleyen varsa lütfen e, arasında kendileriyle konuşmak istediğin bir şey var. Önce tabii ki başarılarını kutlayacağım bu listeye. E, önümüzdeki yıllarda girmem için de ellerinden geleni e, yapmalarını rica edeceğim. Lütfen bir kez daha e, isimleri okumayalım. Onlar bir şey olmasınlar telefonları bekliyoruz. Evet, tatsız tatsız büyük vahşet haberler var ilk sayfada. Biz geçelim iç sayfalarda daha önemli olaylara bayrama dargın giriyorlar. Aa magazin dünyasının kavgaları. Birbirine küs olan ünlü isimler bir türlü barışmıyor. Bizim de 2006'da önemli derdimiz de bu. 2007'de artık bayramla beraber barışırlar diyorduk maalesef maalesef. Şefdem şefir Özcan denizde bir seksüel tartışması yüzünden dargın. Bir dönem aralarından su Tarkan'la Nazan Öncel birbirlerine söylemediklerini bırakmıyor. Kuş sütüyle besleriz dedik yanlış yaptık diye Tarkan'ın kırgınlığını dile getirmiş. Tarkan Türkiye'de çıkacak şov yok diyerek Okan Boylgen ve Beyaz'ı sinirlendirmiş. Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur 3 yıl önce bir konser programı yüzünden birbirine girmiş. Hala barışmamışlar. Emel Sayın ee, Semra Özal'a... Kızgınmış. MIT raporunda adının geçmesi nedeniyle onu sorumlu tutuyormuş. İkili mahkemeli olmuş. Asena kendi dansına laf atan Taniyeli'ye söylemediğini bırakmadığı gibi 5 yıl büyük aşk yaşadığı İbrahim Tatlısat'a dargınlığını sürdürüyor. Son derece üzgünüz. Morallerimiz e, bozuk sevgilini Bayramlarda barışalım öpüşelim koklaşalım. 2007'de yeni tartışmalar yeni olaylarla girseydik diyorduk ama yok. Yok ne yapacağız artık. Efendim, doğa kanunlarını alt üst etmişler. Amerika'nın Arizona eyaletinde yaşayan sokak sanatçısı Greg Pike'ın köpeği Booger, kedisi Kitty ve faresi Muzi dostluklarıyla doğaya aykırı davranışlar sergiliyorlarmış. Burada hakikaten Bremen mızıkacılarının bir canlandırması var sanki. Köpeğin üstünde kedi, kedinin üstünde fareler var. Gül Allah gül. Bir taraftan da magazin dünyasının ünlüleri. Bak ben ne güzel denk geldi arka arkaya. Efendim şöyle bir bakıyoruz yeni yılda yeni eş için çöp çatanlara hücum şimdi biraz haberin başlığı hakikaten de her yıl eşimizi değiştirmediğimiz için yeni yılda yeni eşten ziyade yeni yılda bir eş öbür yıllarda aynı eşte girmek suretiyle düşünülen bir şey olması gerekirdi bunun Çöp çatanlık şirketleri yılbaşında insanların kendilerini her zamankinden daha yalnız hissettiğini söylüyor. Noel sırasında ve alışveriş öncesi Almanya'da çöp çatanlık şirketleri revaçta. Dating Cafe adında bir tanış, tanışma şirketi işleten Hayke von Heyman. Yalnız yaşayanların özellikle bugünlerde kendilerini daha yalnız hissettikleri için şirketlerine başvurduğunu söyledi. Ee, Noel'de annesini yine bir damat adıyla tanıştıramayanlar kendi kabuğuna çekiliyor dedi. Anne çünkü damat adayı istiyor bir yerden sonra. Annesi için de damat buluyorlar. Kızım bak damatsız gelme mi diyorlar orada demek ki adetler nasılsa anneye alınabilecek en güzel hedef. Bizde ne alınır? Bir eşarp alınır, Efendim, güzel bir cüzdan alınır, bir çanta falan alınır. Orada damat demek ki bir yaştan sonra orada çünkü onlar daha güzel besleniyorlar herhalde. Bir yaştan sonra şey oluyor kız bana bir tane damat bul şu Noel'de bir neşemizi bulalım diyor. Bu duygudan kurtulmak için pek çok kişinin şirketlerine başvurduğunu söyleyen Von Heyman... Yılbaşından sonra başvurularda artış daha da fazla oluyor. Çünkü yalnız yaşayanlar yeni yıla bir eş bulma hedefiyle giriyorlar diyor. Konuştu. Bakın yeni yılda herkes işine baksın. İlk haftada belli olur zaten eş bulup bulamayacağınız olmazsa. Biz de modern savağlar olarak elimizden gelini yaparız. Şöyle bir genel sayfaları çevirelim. Bizi çok ilgilendiren bir haber var mı? Gazetecilere kalsın buradaki haberlerin hepsi bizi ilgilendiriyor. Hepsi ciğerlendirmesin biz gözete koyar koymazız falan filan diyorlar ama şöyle bir bakalım da hakikaten bizi ilgilendirecek haber. Şöyle bakın ya. Oho, gelecekte yaşam nasıl olacak? o olacak da 50 yıl sonra vücut uzuvları değiştirilebilecekmiş. Bilim adamları. 50 yıla kadar ben de uzuv mu kalacak? Değiştir istediğini değiştir. Hayvanlarla konuşulacak, yaşam süresi uzayacak haberde bunu bir söylüyorlar neyse benim, benim kızım bunun hesabını sorar. Yarın öbür gün o çok güzel bu konuları. Biz hayvanlarla tanış, konuşabileceğiz diye bizi dünyaya getirmişlerdi. Hala konuşamıyoruz. Geçen beni ısırdılar falan diyerek derdi arar. Hepimizin der, şey, hesabını sorar. Sevgili Nica, vakit de dolmuş. Akın da karşı stüdyoda yerini almaya hazırlanıyor. Biz reklamları dinleyelim. Önümüzdeki saat içinde çok enteresan bir haber olursa elimiz mahkum bakış. Günaydın. Günay ay ay dın dün dün Günay ay ay ay Gelio Sabahlar buz gibi stüdyodan yayına devam ediyor. Şöyle sıcak yaz günlerinden bir kayıtla devam ediyor reklamlardan sonra da güncel olaylara bakar sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Moden Sabahlar Moden Sabahlar Modern sabah hayatında iki deve gütmemiş adamların gelip yaptığı radyo programı. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma mazide geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Günaydın. Versinler uzun zaman sonra yine bir kez daha üç kişi bir arada üstüzgoda. Vallahi gözlerim yaşardı gerçekten. Bugün bir deve kurban edelim diyorum. Korkunluklar, dargınlıklar. Bugün belki de yine bir 100 senede Yaşanabilecek enler <gülüyor> Bir tanesi üçümüz bir. son 500 yılın En Tabii sıcak ki. kışını Geçirdiğimiz gibi Son bir rekor 250 buluyorum 250 yılın ilk buluşması da diyebiliriz Diyebiliriz Tabi canım bizim için şey diyorlar Halley Kuyruklu Yıldızı 1 Modern Sabahları 2 tabii, tabii canım Keteratüre böyle geçmiş insanlarız Bazı topluluklarda etkinlikler başlamış bile şu anda Bazı topluluklar derken Mesela Halley Kuyruklu Yıldızı geçerken Astronomi topluluğu ha, Hemen bir gelir, yani de, gözlem yaparlar ya Komünlerden bahsediyorsun Aynen Mesela şu anda birçok e, toplulukta Sadece otu açılmış hı hı. Üçü aynı anda üçü bir arada. Kampanyası başlatılmış. Ha. Bu arada Afrika'da bazı kabilelerin de büyücüleri şey diyorlar. Ya bir kadın ya, ya modern sabahlar. Diyorlarmış. O niye? 250 yılda bir yıldızlar belli bir konuma geldiğinde o zaman bir kurban gerekiyormuş. Niye bizi kurban etmeye düşünüyorlarmış. Niye bizi kurban etsin? Ne yani. bilmiyorum. Manyak manyak hareketler yapıyor. Ondan sonra da öyle dolaşıyorlar işte Afrika'da. Affedersin hakikaten. Ben donsuz adam kurban Ben bu tür şeylere karşı Efendi gibi gelir hani bir tipinde bilmem neyle bir şey olur o zaman tamam. Bir biraz, kan, bir şey. biraz kanınızı akıtmak tamam, istiyoruz. Aa, ben, hay hay o zaman. Çünkü biz küçük yani kan kardeşi falan olmadınız mı siz? Olduk tabi. Nasıl oldunuz pardon? Ben bir kere bir radyonun partisinde bir alkolün de verdiği cesaretle bir içki <gülüyor> şeyle açayım dedim. <gülüyor> Neydi? <gülüyor> Başını bir kırayım içkinin başını bir krem İyi <gülüyor> <gülüyor> iyi olmuş abi bardaklara vuruyoruz evet o sırada eliminde biraz <gülüyor> boş kurum kan attı Evet çok güzel. O esnada başka bir alkollü arkadaşım da kanlı diyerek <gülüyor> kırılan parçayı değerlendirdi. Böylece iğrenç bir kan kardeşliği meselesine girmiş olduk <gülüyor> hatırlıyorum Ben bunu hatırlıyorum. gerçek Peki faydaları var mı size bugüne kadar mesela kirvelik, bu tür müesseseler kan kardeşliği falan bunlar biliyorsun. Hep faydalı mı esneseler? Doğru. E, toplumda bir üst seviyeye geçebildiniz mi neler kazandınız? Kısaca. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, ne kazandık? Durup dururken şimdi bu kan kardeşliğini evet maalesef galiba bir taraf daha ciddi alıyor. Ben ciddiye pek almayayım. <gülüyor> Diğer tarafta yerli yersin. Tabii kan kardeşim olarak o da ben bilmem ne falan dedi zaten. Ben arkadaşı çok iyi hatırlıyorum ya. Bu evet, arkadaşlar görüşüyor musunuz? Kendisi şu anda e, uzaklara gittiğinden pek mutluyum. Şehir mi? dışına sürülmüş galiba. Şehir dışına sürüldü. Tebrik ediyorum. Oktay Bey siz başlayın. Bugün çünkü... Ne güzel sohbet <gülüyor> ediyorsunuz sen. <he. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Harika. Ben de dinliyordum sizi. Nostalji yapalım dedik Oktay. Meclis İdare Amiri AKP Burhan Kılıç'ı tanıyorsunuz. Tanımaz mıyız? Eski boksör Oo. desem size. Sağları çok kuvvetli oldu. Çok yaman vururdu. Tanımıyor musun? Ama biraz... Boksör hiç tanıyan var mı ya? Boksör tanıdığı olan. Boksör var. Ne kadar yalancısın, ne kadar yalancısın. Nasıl yalancıyım ya? Nereden boksör tanıdığım var ya? Kim getir, abi? Raki getir, mi? Getirirsem, gösterirsem dövdürürüm seni. Böyle bir, şey, bir şey vardı ya. Boksör dövdüm. tanıdıkla başka ne yapabilirsin zaten? Abi ya boksör tanıdım değil Boksör arkadaşım var. Çok özür dilerim. dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> o zaman 0-0. <gülüyor> AKP'li e, Burhan Kılıç bugünlerde çok üzgün. Meclis idare Amiri boksör AKP'li. Ne kadar çok sıfatı var ya. Dövecek adam kalmadım diyor herkese. Kimle tutsam dövüyorum bu Hayır, en son artık bu Apron'da deve kesilmesi olayının son yankılarıdır bunlar. Ne tam ee, görmeye dayanamıyorymuş. Mecliste en çok üzülen kişi Burhan Kılıçmış. Çünkü çocukluğunda 26 deve gütmüş. Ne demiş e, onlarla Deve gütmek mi Evet Bak ben, ben hayallerimi burada kurduğumda saçma sapan şey diyorsun ama Deve güden adamlar var işte Ya deve... Ya abi zaten gütmek teknolojisi geneldir Abi nasıl güdeceksin Gütmek ne demek abi Şimdi koyun olur Tamam mı Tamam Koyun olur böyle 10-15 tane atıyorum 26 tane Evet Senin de elinde bir tane ne olur Oktay Zopa dedi Zopa çok güzel o zoppayı ne yaparsın? Bunların popolarına popolarına Onların zaten kuyruk bölgesi öyle Hafif hafif vurursun Böyle, o, Mesela o sağa gider sen sağdan vurursun böyle Tık tık tık arkadaşım gitme Hayır adam... yaptın mı yapmadın mı? Sen G yapmadığın bir şey yapmış gibi ben anlatıp da, abi, da Ben gütmez miyim ben? Her kurban bayramında en az bir hafta koyun güttüm ben Bir tane koyun gütme Gütmek <gülüyor> denmez ya Olur mu? Hayır canım tabii denmez Hayır, Bir tane koyunu ilgilenmek denir Hayır, i̇lgilenmek bir, bir koyun değil efendim Neymiş? İki bizim İki komşunun bir tane de öbürlerinin 5 koy. Tamam beş tane Kaç de. Kaç tane Tut gerekiyor meklam. abiciğim? Ütmek sayılır beş tane. Abi en az sayıdı. onun üzerine sürü denir mi ya 5 koyuna? Baksan, Baksana de... iki bizim iki abi... komşunun diye sayıyor adam. Küçük çekirdek sürü. Tabii abi ben öyle küçükten çekirdekten geçmeyim. Baba anne yani. ve çocuklardan oluşan çekirdek sürü. Öyle bir aile bağı var mıydı koyunların arasında? Ya... Yalan söyleme Fahir. Tabii var abi. mıydı yok muydu? Bir saniye. Bizimkilerin ikisi de erkekti onu biliyorum. Galiba komşunun o, o otek, zaman olamaz. O deşidi de. Biraz da işme yapıyordu. Öbürlerinden de bir erkek biri dişiydi ama onların arasında Şimdi bir ilişki yoktu. çarpık bir ilişki de olsa bence sürüdür o. Çekirdek Hayır sürüdür. bence sürü değildir. Hiçbir müsamaha göstermedi. Sürü olması için bence gerekli ve yeterli tek şart var. Daha doğrusu gütmüş olmak için. Şimdi mesela bir yere götürüyorsun ondan sonra getiriyorsun ya <gülüyor> <gülüyor> sen böyle bir şey yaptın mı? <gülüyor> Heh, <gülüyor> Abi, evet sorum. Sabit koyunla <gülüyor> gütme olmaz. <gülüyor> Nereye götürdün? Allah aşkına. Abi apartmanın bir. o alt kattaki o bodrumdaki yerde onlar şey. Oradan alıyordum onu bahçeye çıkarıyorum. Güzel Türkçe konuşarak bizi ikna edebileceğini zannediyorsan <gülüyor> Fahriye alıyorum <alınır. gülüyor> Tabii o esnada da Türkçe ödevlerimi yapıyordum. Böyle imla falan da filan da onlar o zaman öğrendim ben. Ama ciddi söylüyorum. Olmaz. Çok, çok özür dilerim. İki farik. yıl üst üste. Hayırlı. Bakın net ve konuşuyorum rakamlarla. 2 yıl <gülüyor> cv'ne yazıyor musun bugün bunu? 5 koyun gütmüşlüğüm var. Bugün yazarsan çünkü... şey siyasi hayatta herhalde olur. Daha i̇şte o anda da seçimler de yaklaşıyor. Ne yapayım? Milletvekili'ne falan gireyim diye bir şeyim oldu yani. Yalnız Çok... Burhan Kılıç AKP'den ayrılıp da kendi partisini kurarsa ilk alacağı kişi paylaşıyor. Yarın paylaşır. öbür de, günde 2 tane koyun gütmüş adam hava atıyor. İki tane deve gütmemiş adam gelmiş bana şey anlatıyor falan diye. Deve gütmek çünkü birazdan daha kalifikasyon gerekir. Çünkü abi, ben onu söyleyecektim onu anlatayım. Şimdi oradan sen arkadaşım gitme yanarsın diye sağdan sağdan vurdun ya. Evet. Hayvan anlar. Şimdi sen ben o kadar çünkü küçüklüğünde gütlüyse bu develer biliyorsunuz deve kadar oluyor. Biraz deve kadar oluyor. Onun sen neresine ne nasıl ne yapacaksın ben hemen bir şerhimi koyabilir miyim burada faiz? Muhalefet şerhimi. Evet. Ben yani hala senin gütüğüne inanmıyorum. Sen 5 tane koyunla ilgilenmişsin. Abi, yani ilgilenmek ne dakika, demek ilgilenmek. Bir dakika. Bir dakika, Sebebini de açıklayayım. Şimdi gütmek için bir sürü olması gerekiyor. Sürü olması da bence şu şarta bağlı. Bana böyle bir yere bu, götürüyorsun deliklerini büyüte büyüte <gülüyor> konuşma ben. Tamam. Diyorsun, Türkçe konuşarak, doğru Türkçe konuşarak, öbürü vurun deliklerini büyüterek konuşarak <gülüyor> bir, evet. bir yere götürüyorsun 5 koyunu. Evet. Ya da belli bir sayıda koyunu getirdikten sonra eğer sen hemen hangi koyunun kayıp olduğunu anlamazsan o bir sürüdür işte. Anlatabildim mi? Ama sen beş tane koyun zaten. Hani bir tanesi kaybolsa Şimdi, dört olacak. Hesap veremeyecek. Yemin ediyorum. Yani koyunlar defa eden bir adam. Hayatında iki koyun gütmemiş adam. Gelmiş, gelmiş güt... bana... Afedersin. Ben de güttüm o zaman senin teknolojine Hı -hı. göre. senin dediğin mantığa benim de üç, göre 3 koyun ilgilendiğim Kaç gün eğer çoban geri zekalıysa bir tane de de sürü oluyor. Kaybolduğunu anlama süreciyle ilgili bir şey mi bu? Hayır canım. Kay i̇şte 5 tane koyun götürdün. 4 tane geldi. Adam hala fark etmedi. O zaman sürü mü bu? Ben Ching gibiydim bir de. Çocukken O tabii benim. ki abi. Zihni o zaman şey o, o çobana göre sürü çünkü çoban e, faireye göre de, çocukmuş o sırada. Fahire. Ben çocuktum be. Üstelik bir hafta diyoruz. Abi Faire tanıyoruz az buçuk ya Faire'nin sürü götmuş olması için en az 150 koyun lazım. Oktaçım sen gütmek derken kafada neymiş <gülüyor> <gülüyor> bile bile, bile bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey canlanmıyor benim gözümüne. Neyse ya aman. <gülüyor> Yarın bir Burada... gün belli olur siyasete atılıp atılmayacağından. Götmemiş tek adam ben miyim yani? Sen ilgilenmedin mi hiç küçükken? Sen et fazında ilgileniyordun <gülüyor> o bir böyle, yani. böyle bakmışımdır herhalde kesirken. Bir de anlıma kan koymuşumdur. Alnına kan koymuşumdur Alnıma kan koymuşumdur ne demek ya Alnıma kan koymuşumdur Aa. Çok güzel yalnız bunu bir kenara yaz Yemin <gülüyor> ediyorum Tam bir halk ozanı yetişiyor Alnıma kan koydular Eğer Yeni bir sezonda dizi Alnında kan koyanlar <gülüyor> Alnında kan koyanlar Biz dün ne bulduk ya program ismi olarak Ne bulmuştuk Ege ya Unuttum ben bu evet dur Hatırladım da son derece bir Kültür, pazarı Kültür Pazarı programı Dirsek Teması Dirsek Teması değildi ya Dirsek teması. Ha, Mekik Diplomasisi ha, Mekik Diplomasisi diye program Hemen arkasından bir dizi Neydi? Alnına kan koy adına. Bu adlar üreticiliğimizin hat safhalarında üreticilik demeyelim de üreticilik demeyelim isterseniz <gülüyor> üreticilik, <gülüyor> üreticilik şey neyse meclis idare amiri AKP'li burhan kılıç bu apronda deve kesilmesi olayına çok üzülmüş çünkü deveyi akıllı kinci ve duygusal bir hayvan olarak nitelendiriyormuş dokunmuş devenin kesilmesi ee, kılıça ve deve gibi ses çıkartırım cennet gibi kokusu vardır çekicidir buruna hoş gelir demiş yaptığı açıklamalarına. Deve sesi nasıl bir ses? Yapmamı istemezseniz ama aynısını çıkartabilirim. Ya ben de yapabilirim ama yapmayacağım galiba. Nereden biliyorsunuz deve sesini ya? E abi işte 3-5 koyunla ilgilenmişiz zamanında. Abi hayvanlar alimi biraz birbirine yakın şey. Sen bir yap bakayım Fahir yine ters düşeceğiz burada galiba. Aslında Fahir kulaklığını bir çıkarır mısın? Bir oktay yapsın. Tamam. Aynı sesini yapıyorsun. Duyar abi senin kulaklığında ben duymuyorum şu anda. Sen kendi kulaklığının sesini biraz kısar mısın? Tamam kısın Fahir'i. Evet. Kapat fare gözünü çünkü tamam, bir ben. şey yapacağım. Şimdi abi şöyle bak. <gülüyor> Baksene. <şimdi. gülüyor> bak yaptı. Çok... Baktın. Niye baktın abi? Çok özür dilerim. Deve. Niye baktın? Den niye bak Oktay? Devenin. Hayır ya, niye baktın? Devenin, sen bana sorunu sorunca cevabı. Devenin eli mi var Oktay o hareket ederse? Abi yapsın. işte ben yapamadığım için el yardımıyla şey dedim. Bir ediyorum. kere deve böğürür. Böğürür mü? Yap bakayım deve. <gülüyor> hazır. Herkes hazırsa ben de... Ha, deve... Fahir'e gün doğdu. <gülüyor> <gülüyor> ha, böğür Fahir. Adam hemen elini pota attı ki şu patlama devenin, çatlama olmasın. Devenin sesi iyice yankılansın kulaklarımıza. Yalnız bahsedelim. biraz şimdi e, yanlış anlaşılma olmasın. Hafif tatlı bir e, eşek meyli de vardır. Ama orada bir... Bu sende olan bir şey mi? Devede olan bir şey. Genel deve konsepti içerisinde değerlendir. Şöyle bir şey yapar deve. Mesela oğlum otur dedin. <gülüyor> O Bak de. aynısını yapmadı mı? En son o bir kere o diye çıkardığı sesi genel bütün hayvanlar çıkarır. İşte abi bir kere onu geç. Diyorsun. O boş. O Lo bir girişle. şey geliyor ya bir tane. Canavar mı? Cana. onun da sesi aynı. Deve mi geliyor yani? Deve tipi bir şey diye ben tahmin ediyorum. Orada da şüphelenmiştim zaten. Deve tipi derken lama falan da olabilir yani. O tür o türler. Dollah onu biliyoruz deve gibi ses çıkartmanın ne demek onu cennet gibi kokusu vardır çekilir Öyle. buruna hoş gelir onlar ne demek ben anlayamadım Herhalde deve itirazı hayvandır itiraz senin kinci diyebiliriz itiraz diye bir karakter bir şey yapmaya <gülüyor> gerek yok var itirazı hayvandır hakikaten çok korkunç oluyormuş şimdi düşününce bir itirazı deve gözümde canlandı Canlanmasıyla ile beraber ben Hakikaten söyleyeceklerimi unutur hale geldi. O zaman hayallerimizle baş başa kalacağımız dakikalar önümüzde. Bence tükürdüğümüzü yalayacağımız dakikalar. Günaydın, günay aydın ay, dın dın dın. Günay aydın, ay aydın. İyi yetişir komşular. Telsimin sunulmalar sabahlarla günün gazetelerine bakmaya devam. Bu arada... Ediyoruz. Şarkıları dinlerken benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Hayırdır? Sen az önce şarkıyı dinlemiyordun ki, affedersin, memişhanedeydin. Ya ondan önce... Yani söylemeye utanıyorsan Hayır, şey yapmam. Memişhanede yapman. de şarkı dinleniyor abi, niye öyle diyorsun? Radyonun her tarafında müzik var. Utanıyorsa belki diye dedim. Yo utanılacak şu aklıma geldi derken. Başbakanımızın İyi ulaşım araçlarında <gülüyor> Evet. sorun yaşadığı ortada. Doğru. Tamamen attan düştü. Evet, arabada mahsur kaldı. İstanbul'da da kaldı. Daha, daha doğrusu Yani çok riskli. Şimdi uçak da... ve gemi. İki ve tren ben ve zeplinler. Bir uçakta şey yapan hava boşluğuna giren Abdullah Gül müydü? Hayır. Başbakan Erdoğan Başbakan O zaman ben ya yok Süleyman Demirel'di o ya. Süleyman Demirel miydi? Bilmiyorum da. <gülüyor> Hangi noktalarda tereddüt ediyorum bilmiyorum Şey olsun artık. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Dikkat ederseniz bütün devlet büyüklerinin böyle bir riski var. E, gerek bir ulaşım aracı olan yürümede de problemler yaşanıyor şeyden e, düşüyordu buş Ne o alet kimsenin düşmeyecek cincirden Cingir. düşen buş var neyse zincir <gülüyor> ülkemizde yaygınlaşmış. yani şunu diyebilir misin o zaman lider olmak için ilk önce ulaşım, ulaşım araçlarına, araçlarına de, hakim olacaksın hakim olmak gerekiyor mu diyorsun yoksa gerekmiyor hakim mu hakim olmak şart bence yoksa o hemen şeylere yol açıyor dengelere yol açıyor. İşte bu bir cincirden düştü. Dolar düştü. Doğru. Dolar düştü mü fırladı mı? Düştü. Peki. Cincirden Cincir fırlasaydı çı... vay diye. O zaman fırladı. Tekrar üstüne çıktığında cincirin Aha. düştüğünde tekrar çıktı. Çünkü bir daha ispat etmesi gerekiyor. Dolar çıktı mı yine? Çıktı o zaman çıktı. Ha. Çünkü eğer çıkmasaydı ben şu soruyu soracaktım. Düşerken düşüyor daha çıkarken niye çıkmıyor? Ama Akıllı evet. Sonuç olarak bu evet. bir şekilde düştükten sonra Hı. Düştükten sonra muhakkak inmeyecek mi bu şeyden, zincirdan? Yani daha doğrusu söyleyeyim. Şu anda zincirin üzerinde mi bu? Nerede hayal ediyorsun sen bir hayal et bak, Bu şu anda bush bir atın an... üstünde hayal ediyorum. Sana atın doğru mu koşuyor? Evet. Bana doğru değil, benden uzaklaşıyor. Ne renk at? At. Çok önemli soru. Hmm. Kır bir at. Kır mı? Kır yani, böyle. Yani Murat, Murat demektir. Bir dileğin olacak demek. <gülüyor> yani kır derken kömlek mi demek istiyorsun var? <gülüyor> beyaz gibi mi böyle? Kirli beyaz Kirli, kirli beyaz evet. Ben ise belirtmek istediğim noktayı belirttiğimi düşünüyorum. Ulaşım araçlarına hakim olmak lazım. <gülüyor> ve az önceki e, uyarımızı tekrar eden Devlet Malzeme Ofisi bütün resmi araçlara Bir nazar var, borcuğu he? alsın. Abi, İhale öyle... açılır. O o uygun olmayabilir. Niye bak şimdi bugün gitsen mesela Ankara'nın çeşitli semtlerinde büyük binaların dışında süslemeler var, nazar boncukları, kilim Aa, desenleri, başbakanlık konu şeyleri mi? yapıyor, kuleleri yaptırılıyor. Yanından geçti kaç defa? Bir nazar boncuğu var mı orada? Yok, Yok. Olsa bir yani çünkü takılmış olabilir. Ege de e, görebileceğimiz büyüklükte olması lazım. Öyle bir bina yapıyorsan ama bu kadar, şimdi kafam kadar bir nazarlığı oraya. Takma. corporate art olarak onu koy.oğlu Park yapılıyor ya şimdi. Evet. Park zaten o ne demekse o taraflarda böyle yol şimdi oralar bittikten sonra şey olacakmış. Bugün gazetede yazıyordu. Fayans döşenecekmiş kaldırımların kenarlarına. Yani böyle duvarlara aralarına nazar boncuğu Hayır, ku, ku ku şeklinde. Evet, ku, ku, ku resimleri. Iii. Bizim ee, maalesef, çeşmede yazdığın maalesef. tuvaletinde o fayanslardan i̇şte, var. Maalesef. Ben fayans. ki papatya desenli tabaklar tekrar gündeme gelecek yani bu bana bunları çağrıştırıyor iki ben... tane hayatımızdan çıkartmaya çalıştığımız şey vardı bir kuğu desenli şeyler Hayanslar. Hayanslar iki papatya desenli tabaklar yavaş yavaş tarzı benim tarzı derdim nazar boncuğu bugün Türkiye'de nazar boncuğu benim... üretimi özellikle üreticisi kan alıyor o Ege ben onu da söyleyeyim ben bir taraftan da esnaf adamım nazar boncuğu da zor bir şey ya yapmak bugün Çin'in çok var ama Çin Çin'den nazar, boncuğu, nazar geliyor. boncuğu geliyor ve yani ve şu an plastik kanal plastik bizim hakiki cam şeylerimize ne oldu ya bu, bu nazarı toplayınca çatlamıyor bilekis <gülüyor> nazarı <gülüyor> yansıtıyor daha çok bir nazar, nazar boncuğunun başına gelebilecek en kötü şey nedir Yutu... Can nazar boncuğunun yutulması Hayır Göbeğinin çıkmasıdır O da iyidir o zaman boncuk o. görevini yapmış Tabii. olur E ne olacak ondan sonra hafızı alacaksın Yeni nazar olacak. abi nazarsız Güzelim, bir nazar boncuğun Nazar boncu attık olalım. diyeceksin hemen yenisini alacaksın e Öyle Oktay, iki günde bir de var. nazar boncuğu mu ya eve İki günde bir değil o zaten o boncuk toplar toplar bir noktadan sonra çatlar Hadi ince çatlama olmaz Oktay'ım Ha eğer yoğun bir göz teması varsa atıyorum yeni evlendiniz Evinize bir sürü insanlar ne yaptı hücum etti. O esnada elbette ki bir ayda toplanacak nazarı sen 3 günde toplarsın. Ama tabi normal hayat akışı içerisinde bunun olması ihtimali yok. Teşekkür ediyorum. Yani nazar konusuna biraz daha netlik getirelim çünkü nazar çok önemli. Nazar çok, çok önemli. ediyoruz bugün. Biz bebekle fark ettik bugün Türkiye'de hiçbir şeye inanmayan adam bile nazara inanıyor. Doğru. Neden? Ha bir şey soracağım çok özür dilerim. Polis şey dedi bunun nazar boncuğu nerede? Bu nazar ya. boncuğu burasında olacak diye. Polislara pasaport yasa ya, Yasalara girmiş mi abi bunlar? Yasalara nazar. girmiş herhalde. Polis öyle deyince biz de binebildik uçağa binebildik ya. Hazzar kontrolünden geçemedik. Bütün o her zaman, şeyden geçtik. O soru geçti mi sen? şeydir ya. canım. O kadar rahat sormuyor. Havaalanı yönetmeliği falan vardı. Falan Olur mu? O o ya. Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur Adeta o çocuk, çok özür dilerim Ege benzetmek gibi olmasın, bir bomba, <gülüyor> bir bomba resmen uçakta bomba taşıyor. Bir nazar bombası gibi düşün. Ve o havada, yani yemin ediyorum Ege'cim korun badirat, büyük badiratlar badirat mısın, o çocuk hakikaten. esniyor ya, küçücük çocuk esner mi? Ne yaparken esniyor? Nazardan esniyor. <gülüyor> Hayırdır durur, durur mi esniyor. Durduruyor esniyor, böyle ağzı yırtılacakmış gibi gibicesine. Evet gerçekten öyle Sen bizi bazı şeyleri yanlış biliyorsun Fahir ama burada çok da düzeltmek istemiyorum ama genel Uçakta herkes esnetiyor. ama Doğru o, o, o, Uçakta herkes esnemiş Ha o olabilir Kafasan Allah es pilot, pilot esnese Al buyur buradan yak Buyur buradan yak O yüzden bence nazara gereken önem veriyorsun. Evet. doğru Bence uçakta müfredata da girmesi lazım Uçakta var mıydı e, nazarlık ederim. Uçakta vardır herhalde. Ben hostesleri gördüm. Ama o hostesler bir işte, yatağa burada bireysel değil, kurumsa bugün Türk Hava Yolları bir devlet malzeme ofisi, bir devlet istatistik enstitüsü, Türk bir. Standartları Enstitüsü, Karayolları, <gülüyor> Devlet Su işleri Hayır, bitir artık. Bak mesela 70. yıl <gülüyor> alt geçidi var. 70. 100. yılda Allah, hiç şey hay yok ya 70, 70 gün 70, 70 gün. Gün. <gülüyor> herkesin nazarı onun üstüne kaç tane kaza aldı orada ama hangi bir ölümcül kaza oldu mu oldu tabi oldu tabi evet. ne zamandan nazar itibaren olmadı 70 gün 70 gün diye orada bağırıyor nispet yaparcasına bir evet. de onun yanında bir 70'in mesela sıfırını nazar boncuğu olarak yapsak peki, peki nazar boncuğu sonra. görünecek bir yere mi asılmak tabii zorunda tabi ki tabi ki <gülüyor> İyi de abi o 70 gün alt geçirdiği denen yerde her açıdan başka bir yer görünüyor. Yani, Nasıl? Birkaç tane nazar boncuğu asman lazım. Bir girişine bir çıkışına adam maşallah maşallah diye girecek maşallah. Diye. Şöyle söyleyeyim sana. Mesela bazı kör noktalara böyle ayna koyarlar. Nasıl ayna koyarlar? Dış bükey ayna koyarlar. Oraya da dış nazarlıklar Niye dış mükeyi nazar, nazar konusunda <gülüyor> ne? ne ayak açman ya Dış o da nazarlık o da <gülüyor> Ne ne <gülüyor> Dış nazarlık da. Ha yani Kem gözlere şiş bencesine <gülüyor> Gibicesine öyle bir nazarlık Düşünüyorum ve çok özür diliyorum Müfredat'a girmesinden yanayım ben Bugün ilkokullarda Marfledat. Mefredat, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu konuya değineceğim. <gülüyor> Mefredat da girecek Fahir. <gülüyor> <gülüyor> <Ziyoruz gülüyor> <gülüyor> <örgülüyor> ee, yani bunun küçücük çocuk. Çubukları... Başbakanlar asılacak mı başbakanlar? Başbakanlar. Ben size 2 artık... sene önceki emarlarımı getireyim. Emarlarım. Benim beyincikteki tümörün tümör, ur yani. Böyle bakıcı göz şeklinde. Göz <gülüyor> şeklinde. <gülüyor> Neden <gülüyor> <gülüyor> nasıl oldu? <gülüyor> nazar Neyla dedi. Ben bütün, sana söyleyeyim bu çocuk yayından nazarı topladı. Bütün profesörler toplandı, nazar dedi. Bilimsel olarak kabul edilen bir şey mi peki? Yüzde yüzde. Ya MR'larda göz çıktı diyorum ya. Daha böyle yuvarlak böyle, böyle Ben bakıyorum. de gördüm. Oktay nasıl bir, bir kadın gözü gibi. Artık nasıl nazar duruyor? Çünkü adam yayına çıkıyor. Herkes diyor, aman Ege bugün şöyle espri yaptı. Aman Ege bugün. de oluyor? tam evlendiğim dönem işte. Tam evlendiği dönem. O Tabi burada biz ne kullanıyoruz? Çanak antenlerden ne olur? ondan sonra Şehrin bütün O no, toplanır. <gülüyor> Çok özür dilerim. <gülüyor> Şua gibi benim beyinciye Bir şey sormak istiyorum. Vaktimiz yok. Biz hayvan mıyız? Niye abicim hayvan? Abi mı? hani bizim lazar boncumuz? Söylüyor ya da Abi iyi misin sen? Ben her gün eve gidip duş alıyorum. Kim misin derken, Abi okey mi diyorsun yani bana? <gülüyor> Kurşun manyoları alıyorum böyle. Kurşun döküyorum kendi kendime. Yani en yarı yarı nobotik oldu Sen neden ya? bahsediyorsun ya Oktay? Ben önlemi almasam bugün kapı dışarı çıkamam. <gülüyor> Bak abi nazar daha şey yaptı gördün mü? Benim mikrofona takıldı. <gülüyor> Kaç defa bu bizim yayın kesildi neden? Neden, neden? kesildi? Nazar'dan nazar. mı? Nazar. Dikkat et ne zaman bir ödül alsak radyo olarak herkese şey. gün yayın, yayın kesilir. Tesadüf. Yahu tesadüf olur mu arkadaş? Bilimsel bir gerçek var nazar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.